Hazırlayan ve sunan Çelenk Barfra. Merhaba, iyi haftalar. Hariciden sanat programına hoş geldiniz. Ben programcınız Çelenk. Şu anda New York'ta küratör Işın Önolun ev ofisindeyiz. Işın merhaba. Merhaba. Teşekkürler. Zaman ayırdığın için. Çok mutluyum seni burada ağırlamaktan. Harika. Ee, uzun yıllardır İstanbul dışında ağırlıklı olarak çalışmalara devam ediyorsun. Seni Viyana'daki çalışmalarını özellikle biliyoruz. Türkiye ile iç bağını kopartmadın. Ona da vaktimiz kalırsa konuşacağız. Eskiden Ergis Müzesi'nde projeler yaptın, Akbank Sanat'ta bağımsı küratör olarak birkaç proje hayata geçirdin, Nesin Sanat Köyündeki projeler, programlar için sıklıkla Türkiye'ye geliyorsun, İstanbul üzerinden Nesin Sanat Köyü'ne gidiyorsun. Dolayısıyla ve Türkiye'de sanatçılarla, küratörlerle işbirliği hep devam ediyorsun, ama uzun süredir pratiğini profesyonel olarak Türkiye dışında devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Hatta Avusturya'ydı ağırlık olarak Viyana'ydı ama son 4-5 yıldır da New York'a yerleştiğinin farkındayım. Buraya geldiğimde de buluşup seninle görüşmüş olduk. Ne yapıyorsun New York'ta? Seni buraya hangi rüzgar attı? Burada ders de verdiğini biliyorum ve bağımsız küratörle de devam ediyorsun şüphesiz. Evet, ee, evet 2016 Temmuz gibi buraya taşındım ama Viyana'da bir yandan çalışmalar devam ediyor diye ilk yılım hep gidip gelerek e, oldu Burada bir süredir beraber çalıştığım Kolombiya e, Üniversitesi'nden Center for the Study of Social Difference, <gülüyor> e, sosyal farklılıkların çalışmalarının sürdürüldüğü bir e, merkezle çalışıyorum. Belki hatırlarsın depoda e, Women Mobilizing Memory, kadınlar hafızayı harekete geçiriyor diye bir sergi yapmıştık sevgili Ayşegül Altınay ile evet. birlikte. O da yine bu grupla ortak yaptığımız bir çalışmaydı. Onlarla olan çalışmalarımız aslında beni buraya 2016 öncesinde de birkaç defa gelmeme sebep olmuştu. Geldiğimden beri onlarla yine çalışmaya devam ediyorum. Yakın bir zamanda Madrid'de bir sergi yaptık birlikte ve çok yakın zamanda basılan yine aynı isimli Woman Mobilizing Memory kitabı oldu. Bu ana sebeplerden birisiydi. Ee, ama kalmama asıl sebep olan e, Montclair Eyalet Üniversitesi'nde ders vermeye başladım. Önce yüksek lisans öğrencileriyle, e, sanat öğrencileriyle çalışmaya başladım. Sonra e, lisans öğrencileriyle de çalışmaya başladım. E, bir üç yıldır orada çalışmalarım devam ediyor. Bir yandan da dediğim gibi e, bağımsız küretör olarak e, sergi üretmeye Ve bazı konferanslar üzerinde çalışmaya devam ediyorum. Kolombiya Üniversitesi'yle de bir bağım var ama değil mi? Evet bu bahsettiğim e, merkez Kolombiya Üniversitesi'nde. Orada e, bu merkez dışında bir de Teachers College'da e, e, bütün okula yayılan e, geniş çaplı bir sergimiz oldu geçen sene. Kolombiya e, Üniversitesi'nin farklı bölümleriyle farklı çalışmalar e, devam ediyor es zamanlı olarak. Ama benim asıl oradaki çalışmam bu bahsettiğim e, sosyal Farklılık e, merkeze gibi özetleyebileceğim bir bölüm. Harika. Peki biz bu kaydı New York'ta yapıyoruz ama sen birkaç gün içinde biraz önce de değindiğim gibi e, artık vatandaşlığını da almış <gülüyor> olduğun, uzun yıllardır e, emek verdiğin Avusturya'da bir e, konferansla uğraşıyorsun ve ona gideceksin. Biz programı yayınladığımız gün itibariyle o tamamlanmış olacak. Evet ama içeriği Türkiye'yi son derece ilgilendiriyor. Dolayısıyla senden dinlemek isterim nasıl bir program olduğunu. Evet, seve seve ben çok heyecanla uzun bir süredir çalışıyorum. Son bir, bir yıldır aslında üzerine çalıştığımız bir konferans bu. Beni hem modere etmek hem de organize etmek üzere davet eden The Other is One Self. Tam nasıl Türkçe eleştirebiliriz? Yanlış Başkası kendindir. Gibi çevirebileceğimiz bir oluşum, içinde bir sergiyi barındıran, bir konferansı, bir yayını barındıran Ee, ve de bir de e, Lübnan'da yaşayan Suriyeli göçmenlere yardım e, toplamayı hedeflemiş olan ve çok da başarılı bir e, e, etkinlik olan like, auction you know, e, hmm. <gülüyor> destek görüşü diyelim evet. diyelim e, gerçekleşti e, bunun konferans ayağının sorumluluğunu da ben aldım. E, zorunlu göç meselesiyle daha çok ilgileniyor ama bu zorunlu göçün tabii ki Birkaç ayağı var yani bir göç eden insanın hikayesi var bir geride kalan insanın hikayesi var ama bir de bu insanların gittiği yerlerde onları onlara misafirperverlik eden hani hep bu şekilde misafirperverlikten bahsediyoruz. Bir başka bir toplum var ve o toplumun yarısı çoğunlukla içinde bulunduğumuz Çağda e, o gelişe dair büyük bir korku yaşıyor. Hı hı. Yani birileri geliyor bizim kültürümüz, dinimiz vesaire. Özellikle Avrupa'da yaşanan şekli bu. Tam da öteki evet, kavramı, tam da ötekileştirme öteki kavramı. tabii evet, ki. Kesinlikle bunun üzerinden. Ve bu e, göçmen krizi ya da mülteci krizi denen adını bu şekilde anmayı tercih ettikleri şey aslında o toplumun kendi krizi oluyor. Yani yola çıkan, tüm o sancıları yaşayan, sevdiklerini kaybeden, yakınlarını kaybeden evlerinden ayrılmak durumunda olan ve bütün o şiddet dolu seyahati yaşayıp bir yere varan insanın krizinden ve insanlığın krizinden çok gelinen bölgedeki insanların kaybedecekleri ekonomik kriz, işte yaşayacakları daha doğrusu ekonomik kriz, sosyal kriz. Rekabet ortamı belki. Evet, krizin Hı. kendisi daha çok bu oluyor Hı. bahsedilen. Ama tüm bu hikayede... Toplumlar çoğunlukla kutuplaşıyor ve bir taraf o, o gelenleri reddeden taraf, bir tarafta fazlaca kabul eden taraf oluyor. Ama arada hep şey gibi sorular kalıyor. Ee, nasıl çözülecek bu sosyal ve ekonomik oluşan kriz? Sonuçta bir gerçek göz ardı ediliyor. Biz biraz buna hem E, felsefe açısından, biraz sanat açısından, biraz ekonomi açısından, biraz da birebir göçmenlerle çalışan insanlar hmm, ayrıca hmm. Göçe, göç eden insanlar olarak bir araya gelip e, aslında çok da konuşulmayan detayları konuşmak üzere böyle bir konferans. Ne konferans gibi denedim. detaylar bunlar? Mesela şöyle bir detay. Misafirperverlikten e, söz edelim. Birisi diğerine misafirliğe gittiği zaman çoğunlukla çok geçici bir süre için gider. İşte... Rahatsızlık vermemek üzere evet. olabildiğince kısa tutar. Yanında ne bileyim işte ikramıyla bilmem nesiyle gelir. Ve bir e uyması evin kurallarına uyulur mesela. Uyulur. Bir hiyerarşi mesela, vardır yani, aslında. Evet, hem hiyerarşi sahibine vardır. sahibine tabisindir evet. bir noktada. Hem de bir şeydir bu. Yani e misafirlik çoğunlukla bir arkadaşlık, akrabalık gibi bir yakınlıktan dolayı gerçekleşir. Hı hı. Ve ayrılırken giden kişi de ona... Ee, sen de benim evime ya da Hı -hı. benim mekanıma İyadeyi hoş gelirsin. İyadeyi ziyaret. İyadeyi ziyaret söz konusudur. Ama şimdi buradaki misafirlik öyle bir misafirlik değil. Buradaki misafirlik çok daha bambaşka bir e, insanlık durumunu aslında ele almayı gerektiriyor. Ve bunun tam olarak bir adı yok. E, ama bir yandan oluşan durumun yani hem sosyal ve ekonomik altyapısına baktığımızda Hı -hı. neden böyle bir misafirliğin gerektiği konusuna... İnsan hakları, evrensel beyannamesine gidiyorsun. Yani insanın e, savaş ortamında mültecilik hakkı örneğin Tabii. değil mi? Yani Avrupa Birliği zaten tam bu değerler üzerine kurulduğu söylenen bir yapı. Ama bununla nasıl halleşiyor yaşıyor bugün? Hı hı. E, o değerler nasıl böyle durumlarda ortaya çıkıyor? Ve tüm bu durumların yaşanmasında en başlangıçtaki ekonomik ve sosyal sorumluluğu aslında nedir? Yani tüm bunlar çünkü yaşanmayabilirdi. Suriye'deki savaş bu hale gelmeyebilirdi. Dolayısıyla şu an yani Avusturya özelinde bakacak olursak, çünkü bu konferansın Viyana'da gerçekleşiyor olması da bir tesadüf Tam değil. Tam de da onu soracaktım. Yani sağ, sağın yükselmekte olduğu Kesinlikle. ama çok sayıda mülteciğinin de olduğu. Evet. Onunla ilgili bazı, senin dediğin bir nokta çok çarpıcıydı. Bazı kesimlerin, daha sol, belki daha liberal kesimlerin kategorik olarak, Her şey çok iyiymiş gibi davrandığı, evet. daha ırkçı ya da daha muhafazakar tarafında kategorik olarak reddetmek istediği bir durum Hı -hı. var mültecilerle evet. ilgili. Evet. Kimse o aradaki nüansları evet. tartışıp bir çözüm üretmiyor aslında. Avustralya bunun böyle keskin olduğu bir yer. Evet üretemiyor çünkü bir şey söylediğiniz zaman hemen diğer gruba dahil <gülüyor> olmuş <gülüyor> oluyorsunuz. Belki de bu yüzden mesela böyle bir organizasyonu yapmak üzere beni çağırmaları da aslında bir tesadüf evet, değil. Çünkü evet. bir sözün ne olacağı kadar onu kimin söylediği de çok önemli. Çok. Dolayısıyla biraz daha hani bu göçmen altyapısından gelen bir insana orada sözü bırakmayı Hı -hı. zannediyorum tercih ediyorlar. Benim tercihim de orada, şimdi bu alanda çalışan çok kıymetli insanlar var göçmenlerle çalışan ama... ...hani beyaz Avrupalı erkek e, tartışmacılarla dolu bir konferans olmasını istemedim ben de. <gülüyor> genelde resim... genelde öyle oluyor maalesef. Kesinlikle. <gülüyor> e, ve ilk konferans e, teklif ya da önerisi geldiği zaman önerilen isimler de böyleydi. Yani evet. yan yana resimleri koyduğunuzda tamamen beyaz Avusturyalı ya da Avrupalı erkek konuşmacılar. Hepsi alanlarında çok yetkin ve çok başarılı, çok önemli Ama insanlar. Dışarıdan Ama dışarıdan bakıyorlar meseleye. Onu Kesinlikle dengelemek öyle. lazım muhtemelen. Kesinlikle <gülüyor> Dolayısıyla ben e, göç geçmişi de e, yani bu son e, dalga sözünü kullanmak istemiyorum. Hı hı hı. Yani Suriye'deki savaştan sonra 2011'den sonra e, gelen o göçün sancısını yaşamış ama aynı zamanda... E, Zavallı göçmen ya da zavallı mülteci olmaktan öte bu alanda çok önemli çalışmalar yani o o şey de resmi de çünkü kırmak artık gerekiyor. E, bu alanda çok önemli çalışmalar yapan e, örneğin kadın e, çalışmacılar, işte, sosyologlar, sosyal çalışmacılar vesaire e, dahil olacak. Ee, örneğin e, Suriyeli yazar Paris'te yaşayan Samar Yazbek e, katılacak. E, tabii ki çok değerli Nil Yalter geliyor olacak. Hı -hı. E, Türkiye'den benim de e, hocam olmuş olan sevgili Louis Johnson, ah Sabancı Üniversitesi'nde Üniversitesi hocamdı. hocamdı. hocamdı. E, sevgili sosyolog arkadaşımız Öz, Özge Ejder geliyor Hı -hı. olacak. Dolayısıyla e, yani böyle çok ciddi bir şey var. E, hani sadece konuya. Türkiye bakış açısıyla ya da e, Avusturya, Avrupa vesaire bakış açısıyla değil, Suriye'den, Lübnan'dan, e, Avrupa'nın başka yerlerine yerleşmiş olan e, hem sanatçılar hem sosyal bilimciler böyle e, yarı akademik diyebileceğimiz, kısmen akademik ama kısmen e, biraz daha biri bir e, konunun içinden gelen insanların olduğu İki günlük bir konferans. Bunlar sunumlar ve konferans verme biçiminde mi? Arada paneller ya da kapalı daha böyle çalışma grupları gibi oluşumlarda var mı? Ve sonrasında ortaya bir ne bileyim bir yayın, bir rapor, bir sonuç sunulacak mı? Bu oluşumun kendi yayını hali hazırda yapıldı Hı -hı. ve bu yayına katılan kişilerden bir kısmı hali hazırda bu konferanstaki konuşmacılardan. Rapor oluşturabilir miyiz bilmiyorum ama kaydediliyor olacak. ve kayıtları sunmayı düşünüyoruz. Hı hı hı. Onun dışında e, bazı e, sunumlar daha çok sunum e, şeklinde olacak 40 dakikalık Tabii. gibi. Ama e, birkaç tane panel tartışmamız var. Özellikle e, panel tartışmaları en hassas olan konular üzerine hı hı. olacak. Yani Avusturya'da neler gerçekten yapılabildiği konusunu e, hem alternatif... E, Kendisi politikanın içinde aktif çalışan bir politikacı arkadaşımız Berivan Arslan olacak. Mm -hmm. Thomas Schmidinger adında özellikle Kürt meselesi üzerine çok yaygın çalışan Avusturyalı bir akademisyen var. Onun moderatörlüğünde gerçekleştireceğimiz bir çalışma. Adı olmayan grupların göçü üzerine birazcık daha yönelecek. Yani Yezidi gibi, ya. işte Kürt gruplar gibi. Hı hı hı. Çünkü biz şimdi Suriye ve Irak olarak Tabii. bakıyoruz ama kendi grupları içinde de ezilen. Örneğin Suriyeli bir mülteci kadın Miryad Amir... G ve trans e, göçmenler üzerine konuşacağım. Çok önemli. Yüksek lisansını yakın bir zamanda onların üzerine tamamladı. Yüksek lisansını tamamladığı dediğim. Suriye'den göçtükten sonra 4 yıl Türkiye'de yaşayıp çok iyi Türkçe öğrendikten sonra Viyana'ya yerleşip, yerleşip çok iyi Almanca öğrendikti de orada ikinci bir yüksek lisans tamamladı. Yani tam böyle Avusturya'nın arzu ettiği iyi entegre olan göçmen <gülüyor> örneği oluşturuyor. Çünkü bunun üzerine de biraz konuşmak gerekiyor. Az önce senin söylediğin gibi hani Uysal misafir hı hı. hikayesi çok e, ciddi bir beklenti var gelen insandan. Hemen dil öğrenme, hemen e, işte toplumun kurallarına alışma, hemen o topluma kendini entegre etme gibi aslında çok şiddet içeren, e, çok zorlayıcı ve çok, çok ağır bir süreç. İşte mi? hospitality ile hostality kavramları Kesinlikle. değil mi? Orada giriyor. Tam Türk, hı hı. Türkçe'de o şeyi veremiyoruz. O kelime oyunu gibi durumu veremiyoruz belki ama şiddet kullandığın için söylüyorum o misafirperverlik hı hı. ne zaman bir şiddete evet. dönüşüyor sürekli karşı tarafın misafir olacağının aslında müteşekkir olmasını da bekleyen bir Kesinlikle. tavır çabuk entegre olmasına oyunun kurallarına göre hı hı. oynamasını bekleyen bir tavır olmadığı zaman da birdenbire o misafirperverlik düşmanlığa dönüşebiliyor evet. çok, çok ince bir çizgi Ve var çok, arada çok çok kısacık bir zamanda da yükselebiliyor hı. yani Avusturya'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa E, açıkça e, nazizmi savunan insanlar e, bu konudaki fikirlerini dile getirmeye yeniden başladılar. Yani o kadar hızlıca yükseldi ki bir de demografik olarak şey de çok enteresan İnsanlar göç ettikleri zaman daha çok Viyana gibi büyük kentlerde kalıyorlar hı hı. ve o kentlerde Bir göçmen karşılıklığı çok fazla görmüyorsunuz. Seçimlere baktığınızda da sosyal demokrat ve yeşillerin en progresif, göçmenleri şehirler, tabii. en çok <gülüyor> kabul eden politik oluşumların oy aldığı yerler. En bunlara oy vermeyen ve desteklemeyen ve sağa yönelen yerlerse içinde hemen hemen hiç göçmen yaşamayan yerler. E ne kadar onlarla ötekiyle karşılaşmıyorsan o kadar çok ötekileştiriyorsun yani. Çok açık değil mi? <gülüyor> <gülüyor> çok açık değil mi? Işın bununla ilgili konuşacak çok şey var. Yani çok da derin bir konu. İyi ki bu konferansı düzenledim. Bir web sitesi de var takip etmek isteyenler için. Belki onu duyuralım. Sonra ben senin New York'ta üstünde çalışmakta olduğum projeyi de konuşalım istiyorum. Çok teşekkür The ederim. TheOtherIsOneSelf.com muydu? Nokta.org. Nokta.org. Tamam. Nokta.org. Buradan konferansla ve bu alandaki araştırmalarla ilgili daha çok bilgi edinmek mümkün. Sen New York'ta ise bağımsız küretör olarak Türkiye'yi çok ilgilendiren bir arşiv üzerine çalışıyorsun şu anda. Poster House adlı bir New York'ta bir müze. Adından da anlayacağınız üzere postere odaklanıyor, afişlere odaklanıyor. Senin de bu e, mevcut arşivlerle çalışma, onlara küratöryal bakış açıları getirme, onları derinleştirerek sergileme konusunda bir çok ciddi bir deneyimin var. Azines'in üzerine depoda yaptığın sergiyi çok hani çok iyi şekilde anmak isterim ama başka örnekleri de var. Burada da böyle altın madeni gibi bir koleksiyon kucağına düşmüş neredeyse. Çok da enteresan bir konusu var. Ben de New York'a gelirken hatta benden de bir kitap istediğin için evet. haberdar olmuş oldum. Porno ile alakalı evet. ve sinema endüstrisiyle. Evet. Evet. Ve tabii ki poster deyince sinema afişlerine Hı -hı. odaklanan bir tarafı var. Bizi anlatır mısın biraz? Önümüzdeki Mayıs'a kadar bekleyeceğiz sergiyi görmek evet. için ama araştırma şimdiden derinleşmiş durumda. Tarihini ben seçmedim. 19 Mayıs'ta açılıyor. <gülüyor> Peki manidar. <gülüyor> <gülüyor> e, çünkü Türkiye'de 1970'lerde üretilen seks filmleri üzerine ee, başlangıçta e, aventür ve e, komedi olarak başlayıp işte seks e, sembollerinin ya da işte seks sahnelerinin yavaş yavaş filmlere entegre edilip sonradan da aslında bunun çok iyi bir e, satış e, potansiyeli olduğunu gören e, çökmekte olan Yeşilçam'ın e, programı prodüktörlerinin ve yönetmenlerinin bulduğu e, yaratıcı çözümlerle e, oluşan bir e, seks furyası diye geçiyor Türkçe'de. E, çok önemli bir dönem. Benim de çok üzerinde hem çok öğrenerek hem de çok keyifle çalıştığım bir proje. E, önce yavaş yavaş e, aslında posterlerin burada e, çok ilginç bir rolü var. Çünkü posterlerdeki kadar e, açık saçıklık filmlerin içinde çoğunlukla yok başlangıçta. Hmm. Bu satış çok, taktiği e, o zaman. Bir satış taktiği. Sonra bu posterlerin iki versiyonu üretiliyor çoğunlukta. Bir hani İstanbul gibi daha merkezi yerlerde daha açık saçık olabilen, bir de e, o dönemki tabii ki her şehirdeki sansür durumuna göre de ve işte şehrin e, konservatiflik durumuna göre de sansürlenen posterler var. Yani işte meme uçlarına küçük yıldızlardan e, sonradan giydirilmiş e, havlulara kadar filan. <gülüyor> Bu sansürlerin büyük bir kısmı da negatiflere yapılıp öyle basılıyor. Dolayısıyla Elle çok ciddi bir çalışma istiyor. Ha. Yani bir yandan çok komik dursa bile bir yandan da çok enteresan bir altyapısı var o çalışmaların. Ama bu sansürler de ilginç bir şekilde aslında çağırıyor. Çünkü posterde göremediğiniz yani bir çıplaklık aslında var orada. Sansür ediliş biçiminden görüyorsunuz bunu. Onun gerçeğini görmeye filim çağırdığı için sansürlerin bile daha kışkırtıcı, daha e, gelmeyi arzu etmeyi sağlayıcı e, şeyleri var, etkileri var. E, 1980'de de darbeyle birlikte Bitiyor, makasla tabii. kesilmiş evet. gibi kesilen ama sonra da merdiven altı denen, Hı -hı. daha illegal olan yöntemlerle devam eden bizim bir porno endüstrimiz var. Aslında 1978'e kadar gerçek anlamda bir porno çekilmiyor. Yani bu adına seks filmi denen filmlerin çoğunda Ee, çok böyle küçük küçük denemeler var. Hı hı. Kimisinde oyuncuların bile haberi olmayan tamamen e, tiyatır kat denen hı hı. E, bir şeyin e, sinemadaki adamın E, projeksiyonu yapan kişinin yani e, iki projeksiyon aleti çalıştırarak işte bir film gitmekteyken çat diye onu kapatıp ötekini... E, Oraya parça araya, atmak da dener değil mi? Amiyane tabirle. Evet. İşte dönme filmler var, döşemecelik var falan bir sürü böyle terim var. E, bu parçalarla e, böyle küçük bir e, şey veriliyor önceleri. E, ne denir? Bir izlenim. Hı hı. Ama sonra gitgide bu arzu arttıkça seksimlerine. Çünkü Türkiye'de Ee, ...inanılmaz bir e, film izleme e, oluşuyor. Tüm bu ekonomik krize karşı, işte sağ sol kavgalarına rağmen vesaire... ...çok ciddi de bir izleme oranı var. Yani baya bizim film endüstrimizi de neredeyse kurtaran bir Bir, bir dönem çok bir önemli dönem. bir endüstri. Peki şeyi sormak istiyorum sana. Yani Amerika'da, New York'tayız ve sen Hı -hı. de ağırlıklı olarak burada çalışıyorsun. Burada karşılığında böyle bir proje teklifi, böyle bir koleksiyon... Nasıl çıktı? Çünkü bir poster koleksiyonu var seni evet. yola çıkartan. Neymiş bunun hikayesi? Benim burada bazı arşiv sergilerim oldu. Hı? 2014 yılına beri yaptığım sergileri takip etmekte olan bir meslektaşım bu yeni açılan poster müzesinin direktörü. Hı hı. E, eline bu posterler geçtiği zaman e, poster müzesinin açılacağını duyan bir koleksiyoner Başlamış elindeki 200-300 kadar posteri E, ...bağışladı e, buraya. Adı saklı bir koleksiyon. Adı saklı bir <gülüyor> koleksiyon. Şaşırtıcı <gülüyor> değil. <gülüyor> evet. e, bağışladı ve... E, ...bunun üzerine... ...bana iki yıl kadar önce... ...henüz daha Hı -hı. poster, poster müziğe henüz açıldı. Hı -hı. Bir altı aylık falan bir tarih var. İki yıl kadar önce e, bir danıştılar... ...böyle bir serginin nasıl olabileceği konusunda. Ben de biraz zaman alıp... ...konu üzerine biraz araştırdım ve... E, Deşikçe deşilen, açıldıkça açılan bir konu. Çünkü 70 ile 80 arası bizim iki darbe arası dönemimiz. Ee, 71 ile 1980 arası. Türkiye için çok enteresan bir dönem. Çünkü 1974'teki barış harekatı sonrası, Hı -hı. Amerikan ambargosu, Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz, sosyal kriz, sağ sol kavgaları ve o dönem aslında bizim aslında en sağ olayımız bizim yönetimimiz olmasına rağmen göz yumulan <gülüyor> filmler. aslında Türkiye'de de çok önemli bir bilgi veriyor ama Amerika'yla da tabii ki çok ilişkili. Çünkü hem bahsettiğim gibi Amerikan hem bargosunun yol açtığı Türkiye'deki kriz. Hem de e, yani o dönem bizim Türkiye-Amerikan e, ilişkilerimiz çok ciddi bir bambaşka krize de giriyor bu kriz sonrası. Biz de onlara çok sert bir yanıt veriyoruz filan. E, bir de tabii ki işte Warner Bros... Türkiye'ye girişi, Türkiye'deki televizyonun televizyonun Türkiye'ye girmesi. Tabii. İşte bu sağ sol kavgalarından dolayı ailelerin daha çok evlerde kalmayı tercih edişi. Şeyi de daha önce söylemiştim. Yani İstanbul'a, göç, aslında Avrupa'ya göçmen işçi olarak gitmeye çalışırken İstanbul'da sıkışıp kalan o genç erkeklerin talebi. Evet. Yani 1970'lerin başında A, Avusturya ve Almanya yeter tamam hı hı. bizim göçmen talebimiz doldu den, dediklerinde bizim büyük kentlere göç etmiş olan çünkü kırdan, kırsaldan kentlere Kenti, çok hı, ciddi hı, bir göç ki. zaten söz konusu. Bir de e, bu Avrupa'ya gitmekte olan e, göçmen aileler kalıyor e, e, İstanbul'da özellikle ve diğer büyük kentlerde. Dolayısıyla bu göçün kendisi de demografik olarak e, sinema izleyicisini tamamen değiştiriyor. Yani... Ee, küçük burjuva dediğimiz ya da işte televizyon almayı sonuçta afford edebilen aileler e, çok özür dilerim araya kaçır <gülüyor> ee, aileler e, evlerine kapanmayı tercih ediyor çünkü bir yandan Amerikan filmlerini izliyorlar çok daha hani, kaliteli film üretimi durduğu için endüstriye endüstrideki krizden ötürü onların izleyebileceği filmler ya da televizyon programları daha çok e, ilgilerini çekiyor televizyonda üretilen Ankara 1971'de e, ulusal anlamda yayına geçiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin birçok yerinde insanlar televizyon na ulaşabilmeye başlıyor televizyon programlarına ve 1971'de 50 bin olan kayıtlı televizyon 1983'te 3 milyon 500 bine falan çıkıyor. İnanılmaz. Yani inanılmaz bir artış. E, Işın biz ayrılan sürenin sonuna gelmek üzereyiz ama sen ne önümüzdeki aylarda umarım bu sefer Türkiye'ye geldiğinde bir program daha kaydedelim. Çünkü hem bu poster house'da New York'ta Işın Önoğul küratörlüğünde açılacak olan henüz bir adı var mı bilmiyorum. Ah deme oh deme <gülüyor> ...Ah deme oh be adlı posterlerden yola çıkarak aslında bu endüstrünün de Türkiye'nin bir döneminin de kesitini sunacağını düşündüğüm için beni özellikle heyecanlandıran sergiyi açıldıktan sonra gündeme getiririz. Hem de belki bu vesileyle senin Nesin Sanatköy'ünde düzenlemekte oldun. Ta 2013-2014 yılından beri düzenlemekte oldun. Programlar hakkında da konuşuruz. Ama bir müzik parçası da seçmiştim bizim için. Feri Ser'den Hem oyuncusu bu porno filmlerin hem de şarkıcılık da yapmış bir isim. Ondan da böyle bir kuple dinleyi programın sona erdirelim diyorum Anladım. ve ışına ne çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim Cerenciğim. Ee, bu, bu, bu furya biter bitmez 1980'lerde e, erkek oyuncular, yönetmenler hayatlarına çok güzel bir şekilde devam edip hatta ünlenmiş olarak e, bundan faydalanırken kadın oyuncular hmm. ve trans oyuncular çok ciddi bir cezalandırmaya e, tabi tutuyorlar. İki yüzlülük işte. Evet. Tabii. tabii hiç bilmediğimiz trans oyuncularımız var. Bunun, bununla, buna da değiniyor hmm. olacağız filmde. Ama kadınların e, içinde intiharlar, öldürülmeler gibi sonuçlar hmm. var. Bu acı olaylardan bir tanesi Feri Cansel'in başına geliyor. Bugünkü Emine Bulut cinayetine benzer şekilde kızının gözleri önünde sevgilisi tarafından Kemal Melih Ülk adındaki o zamanki sevgilisi tarafından 1983 yılında maalesef katlediliyor Feri Cansel. Ama bu e, furya içinde çalıştığı dönemde 1978'de Şuh Rakkase adında bir albüm yapıyor. Ondan, ondan evet, dinliyoruz. Ve pornografik şarkılar söylemeye başlıyor. Biraz en azından enteresan bir şekilde bitirmiş olalım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yrino du yre yalelly, almen gör till mig yalel yalel. Yrino du yre yalelly, almen zaman zaman, zaman Gezegenden kültür sanat haberleri. Hazırlayan okay. Japan, America, Australia, France,